Ana Allah'a teslim olmuş. Baba kalbinde Allah'tan başka kimse yok. Böyle bir çocuk 10-15 yaşlarına gelmiş. Baba İbrahim rüyasında çocuğunu keserken görmüş. Bir çocuğu var zaten. Bir çocuğu var. Onu da keserken görüyor. E görsün rüya bu. Estağfurullah deyip dön de öbür tarafta uyu olmaz peygamber rüya gördü mü o gerçektir peygamberlerin rüyaları rüya değildir onların gördüğü her rüya gün yüzünde görülmüş gibidir hüküm böyle geldi oğluna dedi ki oğlum seni rüyamda keserken gördüm biliyorsun ki Allah peygamberine rüya gösterdi mi bu gerçekleşmesi gerekir fanzur maza tef'al ne düşünüyorsun? Oğlum ne yapacağız? 80 yaşından sonra ve tek çocuğu var. İkinci bir çocuğu da yok. İki hanımı var, bir çocuğu var. O da ne demiş? Seteci düni inşaallahu minessabirin. Babacım sen Allah'ın emrettiğini yerine getir. İnşaallah ben sabrederim sen merak etme dedi. Ne yapıyorsun baba demedi. Peki... Allah ne emrettiyse sana yap dedi. Şimdi İsmail filmi başlıyor. Bir defa kesmeyi emreden Allah. Bunu bir yardımlaşma konusu için mi? Vakfa gelir getirmek için mi? Bir gelenek oluşturmak için mi? Neden böyle emrettiğini Allah biliyor. Diyor ki Allah Safa Suresi'nde. İsmail'i aldı. Eline de bıçağı aldı, çocuğu koç gibi yere yatırdı. Yere yatırınca, <tık> felanma esleme, watanallahul cebin Bize teslim olduklarını gördük Allah buyur. Felanma <tık> esleme. Baktık ki baba oğul teslim. Neye teslim? Allah ne dediyse ona وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ ya اِبْرَٰهِمْ O zaman dedik ki Ey İbrahim قَدْ صَدَّقْتَ الرُّٰيَ Tamam Sen ispat et Neyi İbrahim ispat etmiş Rüyasında bile görmüş olsa Allah için fedakarlığı Rüyasında bile görmüş olsa Allah'a teslimiyeti İtaat etmeye hazır olduğunu Gördük İnna kezalike neczil muhsinin Biz Muhsin kullarımızın üzerindeki Mükafatımızı Bu şekilde yaparız Böyle imtihan ederiz Kullarımızı Neresinde Bunun İsmail'i kesip Kesmekten Kurtulup Koçu bedel yapmak Koçu her sene bizim de çocuklarımız kurban olurdu az kalsın sağolsun İsmail sayesinde kurtulduk diye masala dönüştürmek nerede burada? İsmail'e çok yazık ettik.